Gece olmuştu. Ay neredeyse yuvarlak, bulutsuz bir gökte, görkemle parlıyordu. Artık bahçenin aşağı bölgelerinde yürümekteydik. Kayalarla çevrili bir ırmağın az ötesinde, üzeri tıka basa dolu bir masanın başında, çıplak kollu, incecik bir zenci kızla, 12 yaşında, paçavralar giymiş, güzel bir çocuğun arasında çalışmakta olan, kır saçlı, zavallı bir yaşlı kadıncağız gördük. Kantorel üç kişiyi bize uzaktan tanıttı. Usta bir pazar akşamı Marsilya'da bir deniz yolculuğunun sonunda bir topluluğun ortasında Felicity adında ünlü bir falcı kadının açık havada torunu Lük'ün yardımıyla bilicilik yapmakta olduğunu görmüştü. Kantorel aldatmacayı da gözden uzak tutmadan fal süresince gerçekten ilginç bir takım uygulamalar karşısında şaşırmış bunları değişik kişisel çalışmalarında kullanmayı düşlemişti. Kalabalık dağılınca falcı kadınla bir süre için hiçbir sınır konulmadan kendisinin ve çocuğun desteğini sağlamak üzere bir pazarlık yapıp sonuçlandırmıştı. Felicity ile lük Locus Solus'a getirildikten sonra yardımlarıyla ustanın umutlarını gerçekleştirmişler, usta kendilerine bugün de bizim onurumuza çalışmalarını buyurmuştu. Zenci kadın Sileiz adında genç bir Sudanlıydı. Felicite geldiğimizi görünce gizemli bir biçimde çizim ve rakamlarla doldurmakta olduğu bir sayfayı yerine yerleştirdi. Sonra masanın üzerine sıralamak üzere bir sepetten hiç saydam olmayan kabukları kalın ve sert görünen orta büyüklükte dört yumurta çıkardı, büyük bir kafesin kapısını açtı, kafesten tüyleri çok renkli bir kuş çıktı. Beli belirsiz bir biçimde ama daha küçük olarak bir tavuz kuşunun görkemli görünüşünü taşıyan kuşu kantörel bir yanar döner kuşu iyice incelenmemiş bir türden gelen ve adını örteneğinin binlerce renginden alan bir Borneo tavuk gili olarak tanıtıldı. Olağanüstü biçimde gelişmiş kuyruk aygıtı sağlam mı sağlam bir tür kıkırdaksız zırh önce dikey olarak yükselip üst bölgesinden öne doğru açılıyor kuşun üzerinde gerçek bir yatay sayvan oluşturuyordu. İç bölümü çıplaktı oysa dışarıdan masalsı bir saç gibi arkaya atılmış sık ve uzun tüyler çıkmaktaydı. Zırhın öndeki en uç bölümü masaya koşut durumda hafiften yayı andıran iyice bilenmiş sağlam bir bıçak oluşturmaktaydı. Sayvanın arka yüzüne ...kenarlarını delen birkaç vidayla yatay olarak tutturulmuş altın bir plaka, altında şaşırtıcı bir ile sallanır durumda ağır bir su kitlesine tutuyor, yarım litre dolayındaki bu su oylumuna karşın düşüş anı yaklaşınca parmak ucundaki basit bir su damlası ne yaparsa onu yapıyordu. Yanar döner kuşu ilk yumurtanın önünde durup abartmalı bir selam vermek ister gibi eğilerek öne başının çok ilerisine uzattığı güçlü kuyruğunun keskin yanıyla usulca vurmaya girişti. Dirençle karşılaşınca gücünün en yüksek noktasına yaklaşmadıysa da daha sert bir biçimde yeniden başladı. Bıçağın eğri ayırtısını kesmeye kalktığı sağlam kabuğun üzerinden kese kese kaydırmak için şaşırtıcı biçimde eğilip bükülüyordu. Bu garip sallanmalar su kitlesini alt üst Ediyor. Kitle taşkınlıkla dört bir yana sallandıktan sonra yumurtanın üzerini kaplayıp masaya yayılıyor ama altın plakadan hiç ayrılmıyor, onu havada izliyor, kuyruğun yeniden atılışa geçtiği her seferde tek bir ıslak iz bırakmıyordu. Ustalıkla ayarlanmış bir dizi çabanın ardından en sonunda kesilmeye başlayan kabukta hafif bir çatlak belirdi. Yanar döner birkaç adım yürüyüp aynı biçimde ikinci yumurtaya vurmaya girişti. Bu yumurtanın kabuğu hemen kesildi. Üçüncüsü aynı türden ama hep daha önemli girişimleri boşa çıkardıktan sonra kuş sonuncusunu denedi. Çok geçmeden onda da alışılmış araçla sağlanan incecik bir kertik oluştu. Tüm bu çabalar boyunca masalsı çalkalanmalara karşı, Su şaşmaz bir biçimde altın plakaya yapışıp kalmıştı Felicite yara almayan tek yumurtayı kafese koydu Yanar dönerde gelip üstüne kuluçka yattı Bu arada lük şimdi hiçbir değeri bulunmayan öbür ikisini götürüp ırmağa atıyordu Kantorel parmaklıklarının ardında hala merak dolu bakışlarımızı çekmekte olan kuştan söz etti bize Lük Marsilya'da arada bir Felicite'nin kaygılı gözetimi altında çok küçük bir gündelik karşılığında gemilerin boşaltılmasına yardım ediyordu. Çocuk bir gün vinçlerin solumaları arasında Okyanusya'dan gelmiş bir şilebin boşaltılmasına yardım ederken 10. seferinde köprünün üstünde omzunda kafes bölmeli bir sandıkla göründü, sandığın içindeki de kendisine büyülüyordu. Hayranlık dolu şaşkınlığını paylaşmak üzere büyük annesine doğru koşarken kafesin bir araçlarında, iki yumurta kayıp yere düştü, kırılmadı, Felicite de bunları aldı. Lük su ve yem dolu sandığın içinde tüyleri gözler kamaştıran, üstlerinde bir sayvan oluşturan garip bir kuyrukla süslü iki kuş gösterdi. Ayaklarının altında incelikle kesilmiş birkaç yumurta duruyordu. Falcı kadının aldığı iki yumurta dışında hiç dokunulmamış olan başka yumurtalar küçük bir düzenli topluluk oluşturuyordu. Kısa bir süreden beri hiç ara verilmemiş bir işe, İvecenlik ve hoşnutlukla yeniden girişir görünen bir tutsak kuş bunların üzerine yattı Felisite kafesteki iki kuşa benzer kuşların basit ya da karmaşık biçimde sergilenişinin Gösterilerini sağlayacağı ek geliri düşünerek Sert ve sağlam kabukları düşmeye öylesine iyi dayanmış olan iki yumurta üzerine bir tavuğu kuluçka yatırdı Bir erkek bir dişi iki civciv çıktı yaşlı kadın da onları etken bir üremeye yöneltti İki hayvan büyür büyümez geniş kafesler içinde tıpkı atalarının görünüşünde meraklılara başarıyla sunuldu. Bir sabah Felicity iyi bir yumurtlayıcı olduğu ortaya çıkmış olan dişinin yedi yumurtalık bir yığına doğal bir bıçakla şaşırtıcı bir biçimde saldırdığını gördü. Bıçağın kuyruğunun ön bölümünü oluşturan keskin ağzı dört kabuğu yardı. Özgün hayvan bir dizi zorlamaya karşın sağlam kalmış üç yumurtanın üstüne kuluçka yattı, yumurtalar da açılmaktadır da gecikmedi. Valcı kadın saptayıp da amacını sezemediği garip oyundan sanatında yararlanmak istedi. Tüm yumurtlamalarda böyle sıkıntılı bir sorun nedeniyle sağlam kalacak yumurtalara önceden önbilisel bir anlam vererek bir bölüm kabuğun kırılmasını her seferinde şaşırıp kalan kitleye bıraktı. Kantorel Felisite ile ilk görüşmesinin akşamında şaşkın gözleri önünde gerçekleşen böyle bir içgüdüsel edimin nedenini araştırdı. Sabırlı bir gözlemci olarak yavruların yumurtadan çıkma sırasında her zaman zayıf olan gagalarını kullanmak yerine kabuğu kuyruklarının gözü pek ön ağzıyla kırdıklarını anladı. Ayrıca büyüklerinde bile çok kısa olan gaga büyük zayıflığıyla kuyruk kaygıtının aşırı gücüne ters düşmekteydi. Yanar dönerlerden biri bir kez ustanın önünde bir köpekle çarpışmak durumunda kalınca gagalarını kullanmadan bir savunma ve saldırı silahı olarak çıkıntılı silahına başvurmuştu. Söz konusu garip türün tüm temsilcileri Okyanusya'daki ormanlarında da her düşman karşısında böyle davranıyor olmalıydı. Kantorel dişinin erken doğumları önlemek için henüz yeterince gelişmemiş bu nedenle de bir cılızlık ve acı yaşamına adanmış yavrularca zamanından önce çatlatılabilecek olan görece zayıf kabukları elediğini anladı. Bir dönemlik yumurtaların tümünü çekici ana elemesinden önce yapay olarak kuluçkaya koyunca bu yavruların zindanlarından fazla erken kaçmayı başarınca gerçekten de düzelmez bir biçimde zayıf ve hasta doğduklarını ötekilerin özellikle en geç çıkanlarınsa taşkın bir güçlülükle belirdiklerini gördü. Bunların sağlam bir kalınlıkta olan kabukları annenin akıllıca hesaplanmış vuruşları karşısında sağlam kalacak aynı vuruşlar tersine birincilerin zayıf ve ince kabuklarını ister istemez kesecekti. Yanar döner incelemesinde her şeyden çok yumurtalarını deneyen dişinin devinileri etkilemişti. Üstad doğanın başka hiçbir yerde böyle bir ayrılmaz bir kırma ve sıçrama karışımı sunmadığına inandığından yeni bir buluş nesnesinin taşıdığı kafa karıştırıcı bir özelliği tam olarak değerlendirmek için bu beklenmedik fırsattan yararlanmak istedi. Bu buluşa girişmeyi Herodot'un şu parçası esinlemişti ona. 550 yılında Sirus medyayı fethettikten sonra Ekbat bir galip olarak gezerken saraylarda ve tapınaklarda binlerce görünüş altında çarpıcı bir altın bolluğu gördü. Bunca değerli madenin nereden geldiğini anlamak istedi. Aruaz dudağının altında o sırada tükenmiş olan zengin bir kaynak bulunduğunu öğrendi. İşgalciye duyulan kin nedeniyle yatak yalan yere şimdi verimsiz gibi gösterilebileceğinden Sirus ayrıca iyi niyetli olmaları durumunda da eskiden çok zengin olan bir damarın hala bilinmedik bir kaynak saklayabileceğini düşünerek yanına bir süre işçi alıp belirtilen yerlere gitti. Madenin gerçekten de en gizli çıkmazlarına dek ayıklanmış olduğunu görünce yeni ocaklar açtırttı ve bir gün takımlarından birinin büyük derinliklerde bulduğu ağır bir altın kitlesine hayran kaldı. Ama bundan sonra her yönde sürdürülen araştırmalar bir yarar sağlamadı ve hükümdar elinde o tek örnekle Egbatana'ya geri döndü. Eskil geleneğe uygun olarak Sirus bir başkente ele geçirdiği zaman alanın ortasına dikilmiş bir tahtın tepesinde, toplanmış halkın önünde görkemle ülkenin büyüklerinin alçak gönüllü saygılarını kabul eder, sonra bölgenin en önemli akarsu damarından alınmış suyla dolu bir değerli kabı bir dikişte boşaltırdı. Fatih bu ulusal suyu kişiliğiyle özdeşleştirerek dize getirilmiş ülkeyi simgesel olarak iyiliğine geçirirdi. Kurumamış olması durumunda su basması ya da yağmayla işletmesinden kötü niyet ve ivediyle esirgenmiş olabilecek Aruastu Dağı ocağını kazmanın sabırsızlığı içinde Sirus Dicle'nin büyük kolu kuaspesin besin suyunun kullanılacağı alışılmış töreni dönüşüne erteleyerek Egbatana'dan ayrılmıştı. Bu kez simgesel doldurma için herhangi bir testi seçecek yerde ocaktan getirdiği altın kitlesinden bir kupa yaptırttı. Fatih böylece kuaspesin besin suyunu belirli bir madde içinden içecek, Kısa bir süre önce dize getirilmiş bölgenin toprağından kendi çıkardığı bu madde ediminin anlamını güçlendirecekti. Belirtilen günde uçsuz bucaksız bir kalabalık önünde Ekbatana'nın göbeğinde güneşin altında zengin kumaşlarla kaplanmış bir taht parlamaktaydı. Sirus burada üzerinde önceden Besin suyuyla doldurulmuş bir altın kupa duran mermer bir masanın yanında yer aldı ve medyanın büyükleri sıra sıra gelip yeni efendiye baş eğdiler.